بلغ رساله و ادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم و بارك على ve ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد kardeşler sizlere bugün takdim edeceğiniz konu İstanbul'unda Orucun fazileti ve ahkamı Üzeri alacaktır Girdiğimde baktım ki siz Oruçtan bahsediyorsunuz Elhamdülillah tevafuk etti Demek ki katler girmiş inşallah Orucun ahkamına Ve orucun mefhumuna girmeden önce Biliyorsunuz Mübarek Bir ayın içinde bulunuyoruz Cenab-ı Hak bu Ramazan ayını 11 ay içinde cümlü, bereketli, rahmetli, mübarek bir ay olarak kılmış. Nasıl ki Cuma haftanın hesap günüdür. Aynı şekilde de Ramazan ayı insanın geçirmiş olduğu 11 ayın hesap günüdür. İnsan için bu ay kaçırılmaz bir fırsattır. Belki şu an İslam aleminde geçen sene bizlerle Ramazan'ı yaşayan insanlar bugün belki yanımızda yoklar veya ölmüş gitmiş, haberini alınmamış insanlar var. Onun için insan vakitlerini iyi bilmeli, tedarik etmeli. Allah bu ayı takdis etmiş. Çünkü bu ayda Kur'an yeryüzüne nüzul etmiş. Ve Allah bu ayda kadri yüce ve mübarek bir gece Müslümanlara nasip etmiş. Bu da Kadir Gecesi. İşte bu sebeplere binaen <gülüyor> bu Ramazan ayı herkesin istifade edeceği ve hem hal ibadetine Rabbine hoşluk ve razı ve etmeye dikkat edeceği mukaddes bir aydır. Kur'an-ı Kerim Bakara Suresinin 185. ayetinde bize bu aydan bahsediyor. Estaizu billah, Şah-ı Kur'an, Huden ve beylinâti minel Huda ve furkân. Ramazan ayı öyle bir aydır ki, o ayda insanlara hidayet olsun diye Kur'an indirildi. Birden hidayetten apaçık beyinler, açıklamalar, Furkan, hak ile batılı ayıran, حديث شريفة أبو غير رضي الله عنه الله رسول صلى الله عليه وسلم رمضان حقه نحن بشيء نحن بشيء عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وفي رواية أخرى أيضا فتحت أبواب الرحمة رمضان آي الجردي Semaların kapıları açılır. Diğer bir divaetsi ise cennetin kapıları açılır. Yine diğer bir divaetsi ise rahmet kapıları açılır. Wa bu cehennem. Cehennemin kapıları ise kapanır, kilit vurulur. O sülfilet işleyatıym. Şeytanlara ise bu ayda zincir vurulur. Yani hapsedilir. Bu hadis şerif biliyorsunuz. Çok meşhurdur, Umut Yani Bukhari ve Müslüman vermiş olduğu hadistir. İmam Nesli, Tirmizi, i̇bn Mace ve Ahmet, bu rivayetin akabinde şöyle bir ziyadelik... Ey hayrı isteyen, hayrı talep eden kimse, akbil, diğer bir rivayeti ebşir, akbil yani yönel, bu aya yönel, ebşir müjdelen yani müjde olsun. وَيَا بَاغِ Ey kötülük, talep eden kötülük diyen dinleyen kimse, aksir, sen mahrum ol. وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَا Bu ayda Allah'ın ateşten azad ettiği kimseler vardır. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَتِمْ حَتَّى يَنْصَدِي رَمَضَانِ bu Ramazan her gecesinde ta ki Ramazan bitinceye kadar. Başka bir rivayette ise yine Ebu Hurey anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize naklediyor. Kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mân kâme Ramazâne imânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddemenin zâmbih kim ki Ramazan ayının kadrine, büyüklüğüne, azametine, şerefine iman ederek Ramazan ayını ihya ederse, onda taim olursa, bir de onun sevabını Allah'tan umarak bunu yaparsa, eclini, mükafatını Allah'tan umarak bunu yaparsa, geçmiş günahları maksaret olur yine bu hadis muttefakun aleyh. Böyle bir küçük mukaddime yapıldıktan sonra artık orucun mefhumuna ve faziletine ve ahkamına geliyoruz. Siyam Arapçada libizluradi bir de istilahî manası var diyoruz savma yesumu savmen ve siyamen. Ve savm yutlaku alal insat. Lugatan oruç yani imsaka itlak olunur. İmsak demek insanın kendisini bir şeyden tutması. Emsaka yemsiku imsakan kendini bir şeyden tutması. Bunun şer'i manasına geçmeden önce ayet-i bir misal getiriliyor. Allah-u Teala Estaizu Billah İnni Rahmani lirrahmani sovme Meryem Aleyhisselam diyor ki ben bugün Rahman'a bir oruç adadım. Buradaki son manası insakene ay kelam konuşmaktan kendini tutmak. Hani konuşmamak. Bu lugavi manasına işaret ediyor. Çünkü burada sadece konuşmamayı kendisi Cenab-ı adamıştı. Adak adamıştı. Bunun şer'i manası ise وَالْاِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَتِّرَاتِ مِنْ تُلُعِ الْفَجْرِ اِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ kendisini yiyecek ve içeceklerden sabahın fecrinde güneşin batışına kadar niyetle beraber kendisini tutmasın. Yani yiyeceği, içeceği kendine yasak etmesin, kendini melzmesi. Orucun şer'i manası budur. Şimdi orucun faziletine dair bazı rivayetler zikretmekte fayda ve ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet ediyor. Ka'na Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Qal Allahu azza wa <ve> jalla <celle> bu hadis kutsiyadıdır. Tüm amel ibni Adam lehu ibni adem yani Adam oğlunun işlemiş olduğu her amel onun kendisi içindir. Bir rivayette ise yudaaful hasanatu bâşr anthalha ila sabet diye her Adımoğlu'nun ameli bir hasenesi on misline on mislinden 700 katına kadar çıkartılır. İlla siyam. Fakat oruç müstesna. Oruç bundan istisna edilmiş. Fe innehu li Rabbul alemin olan Allah diyor ki bu benim içindir Ve ana eczibihi onun mükafatını ben vereceğim siyamu جُنَّتُونَ Oruç, bir siper, bir kalkandır. Neyden? İnsanın günah işlemesinden, masiyetten, fuhşiyattan, münkerattan nedir? Bir kalkan, bir siperdir. فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ Sizin oruç tuttuğunuz bir gün olduğu zaman salah Fahş. fahiş olan kavl söz söylemesin. Ve la yeshab <gülüyor> Bağırrak konuşmasın, bağırmasın. Ve la yechhal eyla yeshufu kan yani mukatele etmesin. Fe inşaatemehu ehadun, ev katelehu kendisine birisi söz sayarsa veya onunla mukatele ederse Söyleyip ul, inni imruun cayim. Dersin ki ben oruçlu bir kimseyim. Hadiste meretteyim diyor, iki defa zikolmuş. Vallahi, nefsul Muhammedin biyde, la kalufan caymi atiabu inga Allahi yu'm alkiyamet min rihi Muhammed'i kendi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki oruç tutan kimsenin ağız kokusu Allah katında kıyamet gününde mis kokusundan daha iyidir. Daha güzeldir. Daha hoştur. وَلِسْصَائِ مِسَرْحَتَان يَسْرَحُهُمَ Oruç tutan insanın Sarhlanacağın iki sarhlık vardır. İsa Aspara Sarıhabi fıdıydi. İftar ettiği zaman, orucunu açtığı zaman iftar etmesiyle sarhlık bulur. Ve İsa Laki Yarbhu Sarıhabi Cömü. Bir de Rabbin'e ulaştığı zaman ona onunla karşılaştığı zaman orucuyla tarağlanır. Evet. Bu rivayet Müslim'in rivayetidir. İmam Bukhari rivayet ise ziyadelik vardır. Yetruku taamehu ve şerabehu ve şehvetuhu min ajli. <Sessizlik> Oruç tutan kimse ki yiyeceğini, içeceğini ve şehvetini benim için terk ediyor. Esyami li ve ene edzi bihi. Oruç benim içimdir, onun mükafatını ben vereceğim. Velhasene tübi aşri emsaliha. Hasene iyilik onun misliyle verdir. Başka bir rivayette ise yine Ebu Hüreden قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من صام رمضانا imanen ve ihtisaben غفر له ما تقدمن ذنبه ki Ramazan ayının kadrine, yüceliğine, büyüklüğüne iman ederek bir de ecri mükafatını Allah'tan umarak o ayı oruç tutarsa, o ayda oruç tutarsa, yusirelahu ma taqaddama min Onun geçmiş günahlarını Allah affeder. Bu rivayet yine şeyh rivayet ediyor, muttfaqun aleyhdir. Bundan başka diğer çok önemli bir rivayet var. ''An Abdullah ibn Amr bin As. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu da Abdullah ibn Amr bin As'ın rivayeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Essiyamu vel Kur'an yashfa'an. Oruç ve Kur'an şefaat edecektir. <gülüyor> يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَكُولُ أَصْيَامُ اَيْ رَبْ اِنِّي مَنَعْتُهُ اَتَّعَامُ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ Kula şefaat edecek olan oruç der ki, Ey Rabbim, ben onu gündüzün içeceklerden ve şerbetlerden men ettim. Beni ondan şefaat çıkın. وَيَكُولُ Kur'an. Kur'an ise şöyle der: "Menatuhu annoom billey, gece uymasına mani oldum. Teşekkiiyani <gülüyor> fi, beni onda şefaat çıkın. Fayyishafyan, <gülüyor> ikide ikide şefaat çıkınırlar." Bu rivayet Ahmed Hakkim Beyhaki rivayet ediyor. Sahipten etler. Bu da çok değerli bir rivayet. Son rivayetimiz: "Ansehli bin Saad." Annen, anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal Seher ibn-i Sa'di ve et Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu var innelil cenneti bâben cennetin bir kapısı vardır yukalu lehu el reyyan bu kapıya reyyan adı verilir yukali yevmel qiyâme en <gülüyor> esfa kıyamet günü denir ki oruç tutanlar nerededir? Seidadekane <gülüyor> bab. En sonuncusu girdiği zaman oruç tutanların en sonuncusu girdiği zaman bu kapı arkadan kilitlenir. Evet, bu rivayet de Mustafa'nın Allah alem benim anladığına göre burada kast olunan nafile oruç tutanlardır. Böyle ki umu olarak gelmiş olsa çünkü Ramazan orucunu herkes tutuyor. Her Müslüman tutuyor. Umun üzerine farztır. Bundan başka bir sürü ameller işliyor. O zaman bütün herkes bu kapıdan girmesi gerekiyor. Halbuki bunda bir hususiyet olmaz. Bunda hususiyet Ramazan orucundan hariç olarak nafile oruç tutanları kastınmıyor. Evet. Şimdi ise orucun kısımlarına gelelim. Bir farz olan oruçlar var. Bir de nafile olan oruçlar var. Farz oruçların bazı kısımları var. Bunlardan başı Ramazan orucu, arkadan kefaret orucu ve adak oruçları gelir. Bir de davir taksim taksi yaparsak bir de kaza uğruşları diyelim. Kaza farz ile zaten. Kur'an'da Ramazan'ın vücubiyetine dair bir delille, bir iki delille ittifa edeceğim. Kale Teala استa'idu billah يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ Ey iman edenler. Önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır. Umulur ki bu amelinizle takva sahibi olanlardan olursunuz. Allah'tan korkanlardan olursunuz. Bakara Suresi'nin 183. ayet kelime. Bir de bu mevzuda Cibril hadisi çok meşhurdur. Orada Cibril Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme İslam'dan sorar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i namaz, zekat arkadan Ramazan orucunu zikreder. <gülüyor> Bu rivayet çok meşhurdur. Müteşak-ı zaten. Orucun İslam ümmetine farz kılmışı hicretin ikinci senesinin <gülüyor> Şaban ayının son kalan iki gününde pazar günü farz kılınmıştır. Ramazan ayı ne ile sabit olur? Yani biz Ramazan ayının girdiğini ne ile anlarız? Ramazan ayının hilalini bir veya daha fazla Adil kimsenin çıplak gözler rüyetiyle şahitlik yapmasıyla veya Ramazan veya veya Şaban ayının otuza tamamlanmasıyla Ramazan ayı tespit edilmiş olur. Bu nözdə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hirey'le şöyle bir hadis naklediyor. ''Kal Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Sûmû lirûyetîhî ve eftirû lirûyetîhî'' ''Onu geceleyin, yani Hirel'i <gülüyor> görmenizle oruç tutunuz, yine onu görmenizle bayram yapınız.'' ''Feyin humme aleykum'' bulutluysa görme imkanı yoksa size görmezse fe'timidu iddeti Şaban 30 yuman. O zaman Şaban ayının sayısını 30'a ikmal edin yani tamamlayın. Bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayettir. İmam-ı diyor ki: "Ekseri ehli ilmin ameni bunun üzerinedir." Şimdi bugün İnsanlar arasında tartışılan önemli bir mevzu var. Bu da hilalin metali, yani farklı, farklılığı gözetmesi, hilalin metali ihtilafı. Ne demek bu? Yani doğuş yeri ve, doğu, ve doğuş zamanı farklılık arz etmesi. Acaba her belde kendi görmüş olduğu hilal ruhiyetiyle mi sürtezi olur? iktifa eder yoksa bir beldenin görmesiyle bütün Müslümanlar mı oruç tutar? Cumhur'a göre mesari farkı itibar edilmez. Hangi Müslüman bir belde hilali görmüş ise diğer bütün İslam beldelerine oruç tutmaları vacip olur. Bu da yukarıda az önce arz ettiğimiz hadise dayanılmaktadır. Çünkü diyorlar hadis umu bir hitapla gelmiştir bütün ümmete. Farklılık arz etmez Diyorlar. Ancak ikrime İmam Malik'in talebesi Kasim Muhammed, İsa bin ve Hanefilere göre bir de şafirlerde muhtar olan kavle göre her belde kendi rüyetine itibar eder. Her belde kendi rüyetine itibar eder. Dayandıkları delil biliyorsunuz Kerib Şam'dan, Kureyş Şam'dan Medine'ye gelir. Ramazan aynı sonunda Medine'ye gelir. Onlar orucu yani hilali Cuma gecesi görmüşlerdi ve cuma günü oruçluydiler Cuma günü Ancak Medine ehli cumartesi günü hilali görmüşlerdi. kendisi İbn Abbas'a geliyor. İbn Abbas, hilaldan açıyor mevzu. Siz diyor hilal ne zaman gözünüz? Biz diyor cuma gecesi gördük. O da diyor ki biz de cumartesi gecesi gördük diyor ku diyor ki ben dedim sen maviyenin orucuyla iktifa etmez misin etmez misin yani orucu yetiyle orucuyla iktifa etmez misin dedi ki hayır bize allah' da böyle emretti bu hadise beğeniyorlar fakat bugün maslahat olarak İslam ümmetinin bir vahdet içinde Oruçlu olmaları maslahat bakımdan önemli. Bir de o zamanlarda biliyorsunuz vasıta ihbar haberleşme meselesi vardı. Bugün elhamdülillah hemen insan bir telegrafla bir telefonla yani hilalın göründüğünü haberini alabiliyor ve oruca başlayabiliyor. Yani Müslümanların vahdisini sağa bakımdan Cumhur'un görüşünü almak her yönden daha ihtiyatlı ve daha güzel. Görüyorsunuz Avrupa'da bir sürü ihtilaflar, ihtilaflara sebep oluyor. Bir de şu farklılık var. O zamanlar mesela Şam'dakiler, bütün Şam ehli bir gün tutuyor, aynı gün tutuyordu. Medine ehli de aynı gün tutuyordu. Değilim başka bir gün fakat aynı, hepsi aynı güne tutuyorlardı. Ama Belçika'da görüyorsun kimisi başka bir gün başlıyor. Aynı belde yine kimisi başka bir gün başlıyor. Bir beldede değişik başlamalar arz ediyor. Yani bu yönlerden maslığa bakımı alırsak Cumhur'un görüşü en muvafık olan görüştür inşallah Teala. Evet. Peki oruç kimlere vacip? Yani hangi insanlar oruç maklığa mükelleftir? Onun Müslüman akıllı, buruh çağına ermiş sahih. Yani hasta olmayan bu ileride gelecek inşallah. Mukim kimse, kadınlarda da hayız ve nifastan ari temizlenmiş olmaları gerekir. Çocuğun orucuna gelince çocuğa vacip değildir. Buruh çağına ermemiş çocuğa oruç vacip değildir. Ancak velisi eğer çocuk oruç tutmaya tadirse, gücü yetiyorsa ona emretmesi, onu ona nasıl namazı alıştırdığı gibi oruca da alıştırması gerekmektedir. Şimdi ise oruç tutamayıp kendilerine fidye gereken kimseler var. Yani oruç tutmaları kendileri durumları bakımdan mümkün değil fakat bunlara fidye gerekiyor. Bunlardan başı baş olarak ihtiyar erkek ve ihtiyar kadın olarak zikrediliyor. Bir de hastalığı İyileş, iyileşmesi umulmayan kimse yani devamlı hasta iyileş, iyileşmesi mümkün değil umulmuyor çok ağır hasta, devamlı hasta yani mütemadiyen hasta üçüncü olarak hamile kadın bir de çocuğunu emziren kadın bu ikisi eğer çocuklarına korkarlarsa, durumlarına korkarlarsa zayıf düşmelerine öbürsünün mesela düşmesine korkarlarsa Bunlar fidye verirler. Kaza gerekmez ki bu İbn-i ve i̇bn Abbas'ın görüşü budur. Diyor ki, وَعَلَلَّذ۪ينَ يُت۪يقُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامُوا Miskin ayeti diyor, nefk edilmedi. Bu diyor, ihtiyar erkek, ihtiyar kadın, bir de e, hastalığı iyileşmesi mümkün olmayan, mütemadın hasta, hamile ve emziren kadınlar içindir diyor. Evet, bir de oruç tutmayıp kazası yani oruç tutmuyor adam tutamıyor kazası gereken kimseler var bunlar da hastalığı hastalığının şifası mümkün olan kimse yani bir müddet hasta ona sonra iyileşmesi görülüyor iyileşecek inşallah bir de seferde olan kimseler buna yine Bakası, Bakara Söylesi'nde 183. Ayet-i Kerime'de وَمَنْ كَانَ مَر۪يبًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَاِدَّتُ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرٍ Kim ki hasta ise veya seferde ise yolcuysa Ramazan'ın diğer günlerinde bir de kendilerine oruç tutması haram olup daha sonra kaza etmeleri gereken kimseler bunlar biliyorsunuz hayızlı ve nifaz durumunda olan kadınlardır. Aziz Aleyhi radiyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet naklediyor. Kuna nuhidu ala ahdi Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem fenu'maru bi kabaih salah fenu'maru bi kabaih siyam vela nu'maru bi kabaih salah bu hadiste muhtesatına aleyh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz hayırlı oluyorduk. Orucun kazasıyla emrolunuyorduk. Fakat namazın kazasıyla emrolunmuyorduk. Diyor. Şimdiye kadar gördüğümüz ahkamı geçtikten sonra Orucun bazı adaplarını zikretmekte fayda var. Orucun adapları yani müstehap olan sünnet olanlardan bir tanesi sahura kalkmaktır. Muttesakun aleyh olan bir hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam buyuruyor ki تَسَحَّرُوا فَاِنَّ Sahur Sahura kalkınız yani sahur yemeğini çünkü sahurda bereket vardır. Nafile oruçlarda eğer insan sahura kalkamazsa gündüzün kalktığı zaman niyet edebilir. Bu ekseri ilim ehlinin görüşü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ayşin evine geliyor. Diyor ki Ya iş bir şey var mı diyor. Diyor ki yiyecek bir şey yok. O zaman ben oruçluyum diyor. Evet. Yani nafil oruç için böyle savura insan kalkamazsa mesela niyetini gündüz de yapabiliyor zaten gelecek inşallah. Eğer Ramazan orucunda ise kişi savura kalkması lazım. Eğer kalkamazsa onun da o gün hani oruç tutabilir çünkü zaten geceliğin savura kalkmak için yatan bir adam. Yani sahur kalkma, oruca katma niyetiyle yatmakta. O da niyetli olarak yatmaktadır. Ancak diğer zamanlarda, Ramazan haricinde, bunu ehli ilim, nafile orucu için, yani bunu kabul etmişler. Yani önce sahur. İkincisi, iftarda ta'cil. iftarda İftarda acele etme. Hadis-i Şerif'te, yani Bukhari mislim etmiş olduğu Hadis-i Şerif'te diyor ki, La يَزَالُ النَّاسِ ف۪ي hayr مَا تَعَجِرُ الْإِفْتَارِ İftarda, iftar için acele ettikleri müddetçe insanlar hayırdadır. Bunu tabi bazıları yanlış anlıyorlar. Yani hemen ezan okununca sadece mesela oturuptu kabası yemeği ediyorlar Halbuki Hadislerde geliyor. Mesela Peygamberimiz ﷺ yani iftar dediğin zaman insan orucunu açması demektir. Rutepli açardı. Yaş hurma bulamazsa kuru hurmayla, bulamazsa suyla açardı. Tabi bu mesele herkesin yaşadığı belde yöre farkı var. Kimisi mesela Medine'de önce iftar açılıyor, ondan sonra hemen namaz kılınıyor Ondan sonra evlere gidiliyor. Herkes istediği gibi rahat yattığı kadar yemeğini diyor. Başka yerlerde kimisi ise hemen iftara açıp hemen vurmayı açığa açmaz yemeye başlıyor. Namazı daha sonra tehir ediyor. Bu belde farkına göre hareket edilmekte. Bu mozuda fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü herkesin farklı düşüncesi var. Evet. İkinci, üçüncüsü ise oruca münasi hallerden kaçınmak. Orucun adaplarının bir tanesi oruca münasi hallerden kaçınmak. Nasıl yani? İnsan oruçluyken sahih söz söylemez. İnsanlara bağırarak konuşmaz. İnsanlar insanlara söylemez. Mukatele etmez. Yalan da konuşmaz, yalan da söylemez. İbn-i Ömer anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Evet. Şöyle bir e, Ebû Hurayra'dan şöyle bir hadis naklediyor. "Mellem ya da kavl zuri zûrî ve'l-amel bihi felaysa lillâhi hâce tun fi en yeda'a ta'amahu ve Bu hadisi Kutubü's-Sittah rivayet ediyor. İbn diyor ki: "Kim ki diyor yalan sözü, yalan amel etmeyi bırakmazsa diyor, onun diyor Yemeği içmeyi bırakmasında Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Yani oruçmasına bir fayda yoktur demek istiyorum. Onun için biz oruçluyken oruca aykırı hareketlerden kaçınmamız gerekmekte. Bir de oruçta misvak kullanma, oruçluyken misvak kullanma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken sık sık misvak kullanmış, bunda katliyen bir deys yoktur. Bir de Ramazan ayını yaşıyoruz. Oruçluyken insan mümkün olduğu kadar Rabbini razı etmek için mukaddimede bahsettiğimiz gibi çok sık sık amel etmesi, yani Rabbini zikretmesi, teravihleri kılması ister gece ister yatsıdan sonra, yani kendisini hayra teşvik etti, hayır olan amelleri işlemesi, başkalarını bu amellere teşvik etmesi. Mesela Ramazan'ın sonunda itikafta kalması, delim kadigelisini hizmet etmek için çalışması, bu gibi amellere yani dikkat edip etmesi gerekiyor. Bir de son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında çok Kur'an okurdu ve çok cömert sahibidir idi. Bunu İstihashe Buharî'den diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cibril iniyordu. Her gece ona Kur'an okuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ramazan ayında çok cemer ve kerem sahibi diyor. Şu ana kadar öğrendiğimiz şeyler bittikten sonra şimdi bizi alakadar eden bir husus var. Madem oruçluyuz acaba oruçtayken neler mübahtır? yani insan oruçlu, oruçluyken neler yapabilir Biz arkadan orucu iptal eden şeyler nelerdir bunlar üzerine duracağız oruçta muva olan şeylerin ilki insanın gusletmesi oruçluyken gündüz gusletebilir mesela cuma namazına gelmeden önce insan cuma günü gusletecek gusletebilir beyti yoktur ee, başına su dökebilir suya dalabilir çünkü Azıtayş Abdiyallah'ın Anlara Sof'a'nın şöyle bir hadisini naklediyor. "Kani yusbihu junuban wa hu'saim thumma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem junup olarak salahlardı, kendisi oruçlu olduğu halde. Sonra gusül ederdi. Bu suda bir beyis yok. Evet. İkincisi ise insanın göze sürme sürmesi. Bir de eğer o gün hani devamlı göz damlası kullandığı bir ilaç varsa yani bunun al, alması devamlı her gün ise bunda bir beis görülmemiştir. Çünkü muhtaat olan yerden girmektedir. Üçüncüsü, bilmiyorum bunu zikretmekte bir fayda mülahaza ediliyor mu? İnsanı yani kendi ailesiyle, ailesini ökmesi falan bunda bir beis görmemiş. Ancak bazı münakaşlara sebep olmuş. Bazıları demişler eğer yani şehvetin hakim olamazsa bu kere görmüş. Hakim olursa caz vermiş. Bir sürü bir şeyler yani. Evet. Az önce münakaşa ettiğiniz mevzu vardı. Bu da hop ne dediğimiz yani ine boğdurma meselesi. İster gıda mahiyetinde olsun ister tedavi mahiyetinde olsun. Bu Ebu Said'in dediği gibi eğer kişi onu vurması o gün zararlı ise akşama tehlimesi mümkündeyse vurmasında bir beis yok. Fakat eğer daha sonra yani iftardan sonra vurması mümkünse ihtilaftan kurtulmak için ihtiyaten insanı süre bırakması daha hayırlıdır. Evet. Orucu bozar mı? Efendim? İşte i̇htilaf orada. Kimisi bozmaz diyor. Kimisi bozar diyor. Ee, kimisi diyor ki bozmayışın sebebi oruçtan yani orucun insan oruçmasının e, sebebi yani gıda almaması. Bu diyor muhatat olan yerden girmiyor. Bu şekilde bozmaz diyenler var. Bazıları bozar diyenler var. İşte bu ihtilaftan kurtulmak için insan yani e, eğer mümkünse şeye tabii zarret ayrı. Eğer mümkünse iftardan sonra vurması daha ihtiyatın daha inşallah. Evet. Bir de hacamet yaptırmak. Bunda bir beys yoktur. Allah Resulü Sallallahu Eştecemen Nebis-i Sallallahu aleyhi ve o estáim. Hadis meşhur. Peygamber'in Sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken yaptırdı. Bunda bir beis yok. Bazı gerçek laflar edilmiş etrafında. Evet. Bir de istinşak ve mazmaza. İnsan buruna su çekebilir. bunu temizlemek için. Mazmaza yani gargara yapabilir. Sıcak anlarda Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem yapmış. Yani suya su girmesini dikkat etmesiyle. Kurak değilim. Kurak olmuş. Susuduktan duramıyor. Kendisi e, gargara yapar. Girmesine dikkat eder. Kasten, kas, kasten olmayarak girerse inşallah beis yok. Bir de insanın oruçluyken koku koklaması. İbn-i Temm'e Şeyh Temm e diyor ki koku koklamasında katıyan bir beis yoktur. İstediği kokuyu koklayabilir. Orucu bozmaz. Evet. Bir de hasıtsız olarak insan bazen mesela yaşadığı bölge itibariyle değişik olur. Boğazına bazı şeyler girer. Mesela toz gibi, un gibi veya bir sinek gibi. olur insanlık hali. Tarlada yaşıyor adam. Bunda bir beysi yoktur. Kişinin cunup olarak sabahlaması, bunda da inşallah hadiste geldiği gibi bir yoktur. Hayızı ve nifası Nifaslığının müddeti bitmiş kadınlar, yani kandan kesilmiş kadınlar yıkanmayı sabah namazından sonra teyir etmelerine bir beys yoktur. Evet. Son olarak sabah namazına kadar insanın, yani ezan okununcaya kadar Kur'an bile beys görmemiş, yani insanın yemesi, içmesi, cima etmesi. Ezana kadar bir veis görmemiş. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste, Hasan rivayetle, ezan okuduğu an diyor, kişinin elinde, yani bir kapsı varsa diyor, hacetini gidersin diyor. Yani ezan okurken dahi içebilir. Bir veis yok. Şeyh Elbana tahsin ediyor rivayeti. Müşkatü Mesabihte rivayet Ebu Davud naklediyor. Kafa, baktığında... Yani ezanın sabah ezanını okumak evet, Tabii. Yalan yalan yalan... Yok, değil tabii. Fecir ezan dedim. Sabah namaz dedim ya. Hı. Sabah namaz deyince anlıyorsun değil mi? Yani e, sabah ezan okuduğu zaman, Hı. okuduğu an fecir oluyorsun sabah. Hı. Sabah Hı. namazı diyor. Yani sabah deyince hemen aklınıza yani e, güneş doğduktan veya doğarca kadar vakit anlamayın. Hı. Hı. Çünkü sabah da Arapçada fecir demek, fecir de sabah demek. Müsarratif kelimesi bunlar, Aynı manada. Evet. Şimdi orucu bozan şeylere gelelim. Bu orucu bozan şeyler iki kısmı ayrılır. Bir kazası gerektiren kazasını gerektiren haller var. Bir de hem kazasını hem de kefaretini gerektiren hal var. Evet. Şimdi sadece kazasını gerektiren halleri göreceğiz. İnsanın Kasten yiyip içmesi oruçluyken adam kasten yiyip içiyor. La yubali, dert değil. Bu adam bir gün kaza etmesi gerekir. Hanefilere muhalif olarak. Cumhur'a göre bu altmış bile girmez. Çünkü buna dair bir delil yok. Kasten yiyip, yiyip içerse bir gün oruçması gerekir. İşte ee, Hanefi bilemasının yani artık bilmiyoruz nasıl oluyor bu bu gibi konularda bazı tenafuzlar çıkıyor. Mesela istimna eden adama yani kendi elle artık hangisi sebeple olsun menisini getirmeye çalışan, getiren bir adama orucu bir gün yedirirken yani bir gün kaza ettirirken kazası bir gün diyorlar bilerek kasten bozanada 61 diyorlar Halbuki daha öbürsü daha şen'i daha kötü bir iş yapmış olur. Ama ona bir gün diyorlar. Kasten yeğeni yapmış bir gün diyorlar. <gülüyor> Tenakuz bu. Allah'a sebebi. Evet. Kasten yiyip içmek. İkincisi kasten kusmak. Tabi kasten yiyip içmek dedik. insan unutarak. Evet. Yiyip içerse bunda bir deist yoktur. Rivayetler var. İnsan kasten Değil de unutarak iyi iterse o diyor orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah doyurup içirmiştir diyor hadiste. Sayı hadis Evet. Kasten kusmak. İnsan kasten kusmasını talep ederse yani istifra ederse kasten bunun orucu bozulur. Fakat kasten bunu yapmazsa yani kusma kendisine galibe çalarsa kasıt olarak orucu bozmaz. Çünkü bunda taammül yoktur. Evet. Üçüncüsü hangi sebeple olursa olsun insanın meni getirmesi yani menisini akıtması bu akıl baliler için söz konusu ki o kişinin orucunu bozar ve bir gün kazası kazasını gerektirir. Hangi sebeple olursa olsun. Bir gün. Evet. Bir gün. Ondan bahsediyoruz. İnşallah uyumayın. Buraya bakın. Az önce dedik ki kas bozan e, orucunu yani yiyip içerek kasten bozan bir gün ve istimna yoluyla yani istimna yapan o da bir gün. Biz Hanefiler gibi diğerine 61 demiyoruz, diğerine 1 demiyoruz. İkisine de 1 diyoruz. Efendim? Sadece e, cuma istimna edildiği için gerisi hep bir güne giriyor. Efendim? gelcek inşallah. Hazır sabret. İnşallah. Evet. Evet. bir de orucu bozmaya niyet eden kimse oruç tutmak istemeyen kimse adam oruçlu fakat yemeyi, iç, yememiş içmemiş fakat adam orucunu tutmak istemiyor yani kendisini bozdu biliyor yani niyet olarak niyetini kaldırıyor bunu da orucu bozdu çünkü biliyorsunuz iki şart var bir imsat bir de niyet orucun rükunen bir rukundur. evet Son olarak, muhtaat olan yerden, yani insan ağzından mesela çok tuz tenavül etmesi, alması, ekstra ellim bu da bozar demiş. Evet, bu gıda olan şeylerden değil, yani insanın gıdalandığı tuz. Fakat çok aldığı zaman mesela bu orucu bozar demişler. Tadına Az tadına bakabilir. Tabi o da diliyle tabi yani. Anlaşılıyor, dille anlaşılıyor. İlla yemesi şart. <gülüyor> Çünkü dil hemen yani hangi ekşimi acı mı, tuz mu olduğu Anla, anlaşılıyor. Evet. Onda bir birisi yok. Bilmemiş. Şimdi, orucu bozanları gördük. Sadece bozup da kazasını kazası olanları da gördük. Şimdi ise hem kaza ve hem kefaret olan bir hal var. Bu da oruçluyken insanın yani Ramazan ortasında veya gündüzün ne yapıyor? İnsan ailesiyle cima etmesin. Cumhura göre bir yani kefaret gerektiriyor. Hanefiler diyor ki, buna, yani bunu dedik buna kefar gerektirdikleri gibi kasten yiyip yemeyi de buna ilhak ediyorlar kıyasla. Kıyasla çünkü ellerine başka bir delil yok. Böyle bir hüküm getirmek için delile ihtiyaç var. Ellerine bir delil olmayınca kıyasen kasten yeni buna ilhak ediyorlar. Bu azim, şimdi gelecek olan hadise. Cumhur sadece diyor ki insan cima ederse orucu bozulur kasten ve orucu bozulur ve de kazası gerekir hem de kefareti gerekir. Yani 61 gün. Evet. diyor ki cumhur kadınla erkek bunda müsavidir. Arada fark yok. Sadece şafiler kadına ister iste, istediği hani ister ikrail olsun, zorla ve ister ihtiyar olsun kadına kadın buna girmez diyor. Evet. <gülüyor> Cumhurun delili Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e müşhur hadis bir adam geliyor. Ya Resulallah diyor Helak oldum diyor Seni helak eden şey nedir diyor Diyor ama hani gündüzün oruçluyken diyor Ailemde vuku buldum diyor Peki diyor Bir köle ağza özecek gücün var mı? Hayır yok diyor Peki diyor 61 gün peş peşe oruçluyken Gücün var mı? Hayır diyor Peki 60 miskini fakir doyuracak gücün var mı? Diyor ki, Ya Resulallah, iki labeteyin arası, yani iki labeteyin Meden'in hududu oluyor. Uhud dağıyla Sulh-üleyfe'deki daha arası, benden daha fakir insan var mı? diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o an gülüyor, hatta yani arka olan işler görünüyor, mübarek işlerin. Ve sen bekle diyor, gidiyor, bir sahurma getiriyor, git bunu diyor, aileni tasadzuk et diyor. Evet, bununla bu rivayet anlaşılıyor ki sadece kefareti gerektiren cimadır, başka bir şey değildir. Evet, şimdi kefaret meselesi nasıl? Acaba, yani köleyi azat etme, 61 gün tutma, arkadan veya 60 kişiyi doyurma, bu insan tertibe göre mi hareket etmesi lazım? Yani azat, ezeköre yoksa, 61 gün onu yapamıyorsa, 61 kişiyi doyuracak. Tertibe sıraya göre mi gitmesi lazım? Yoksa sırayı bozabilir mi? Evet. Cumhur'a göre sırayı bozamaz. Ama İmam Şurkani bazı rivayetler getiriyor. kimisinde de rivayet var. Rivayetlere ev tabile gelmiş. Muhayyellik veriyor. Yani muhayyellik veren tabirler var. İlla mesela tertiple gitmesi şart değil. Zaten bugün yani köle azalıyor. Kimsenin kölesi yok. yani Bunu biliyorsunuz şu an yeri ikisi kalıyor. Ya 61 gün tutmak ya da 60 köleyi azat etmek. Bundan istediğini 60 fakir doyurmak istediğini yapmasında bir beis yoktur. Evet. 60 fakir. Evet. 61 gün 60 fakir. Evet. Evet. Ramazan'dan sonra kaza meselesi. Hani Buyurun. Evet. Şehrayni, Mutetabiayni. Hadiste, hadis-i nafız. Ha? Bir gün kaza ya. 60 gün ceza, bir gün kaza. Çünkü hem kaza hem kefaret var. Bunu ayırmanız lazım. Kaza olan durumları gördük. Şimdi hem kaza hem kefaret. Evet. Şimdi bir de Ramazan'dan sonra kaza meselesi. Ee, i̇nsan mesela kaza ederken kaza günleri mütevazi geniş zamanla mı zamana göre mi hareket eder yoksa kazalar peş peşe gelen tutacaktır bunun üzerinde bir ehli bilim ne söylemiş deniliyor ki insan yani eda ile kaza arasında şu yönden fark yoktur kaç gün kaza kaç gün borçluysa, mesela üç gün borçluysa üç gün kaza gelecektir bunda aynı Yalnız fark olan bir durum var. Kazada tabii burada kaza derken bak kefareti çıkarıyorum, dikkat edin. Kefarette peş peşe gelmiş hadiste. Müttebbiyen, şehrayini müttebbiyen. Kefaret olmayan kazayı kastediyorum. Bu şahıs yani altı günü yedi sekiz günü varsa illa bunu peş etmez şart değil. Bir gün mesela bugün Değilim bir gün tuttu, hıç daha bir gün sonra bir gün tuttu, böyle tutmasına bir beyz görmemiş. Çünkü feyde tumin eyyamin uhar. Hadiste eyyamin ukar nekre olarak gelmiş. Nasıl nekre? Yani umul olarak gelmiş. Mârifye yani taks edilmemiş burada peş peşe tutacak diye. Allah'ın diğer günlerde tutar. Evet. Hatta bir rivayette Hasan bir rivayette Aziz Taşir radıyallahu an kalan Ramazandan orucunu ee, diğer Ramazan'ın diğer gelecek olan Ramazan'ın Şaban'ı tutmuş yani Şaban aynı oruç tutuyor arkadan diğer Ramazan giriyor yani o kadar zamana kadar bırak bırak bırakıyor bir de muhtar olan kavle göre insan mesela Ramazan, Ramazan orucu diyelim kaza, kazası var birkaç gün adam birkaç gün tuttu bir gününü unuttu veya artık özrü yok bir Ramazan geldi o zaman hazır var Ramazan'ı tutar çünkü onun vakti, hani biz sizinle daha önce bir kaydı görmüştük. <gülüyor> vakti dar olan ibadetler, vakti zamanı geniş olan ibadetlere mukaddemdir. Ramazan'ın vakti dar, girmiş. Sen de bir defa geliyor. Onu tutacaksın. Diğerinin zamanı geniş olduğu için onu soruya bırakabilirsin. Evet. Böylece kefareti de gerektiren hali görmüş olduk. Şimdi ise bizim tutacağımız nafile oruçlar nelerdir? Bunları bilmekte fayda vardır inşallah. Yani sadece bilmek için arz etmiyorum. İnşallah amel etmeye çalışalım. Getireceğim günler hepsine delil var. Devrak olarak burayı getirmeye çok uzun olacağından dolayı getirmedim. Zaten çoğu binden günlerdir. Birincisi şevval ayının... ...biliyorsunuz Ramazan'dan sonra şevval ayı var. Arkadan gelen aydır. Bu şevval ayında insanın altı gün oruç tutması... ...bir sene oruç tutması kadar ecir vardır. Evet. İkinci tutacağı gün hacı olmayan kimseler için... ...çünkü Peygamber Rıstasının hacılar için bunu neyhetmiş. Hacı olmayan kimsenin, kimse için... Arefe günü oruç tutması. Arefe günü oruç tutması. Evet. Üçüncü ise kişinin muha Muharrem ayında aşura dediğimiz bir oruç var. Bu orucu tutması. Bunun üç sureti var. Şöyle tutar. 9, 10, 11, 9. gün, 10. gün, 11. Veya 9, 10 veya sadece 10. 9 tutmaz. Çünkü 9 günü Yahudiler tutuyor biliyorsunuz. Evet Dördüncü olarak Şaban'ın çoğunu oruç tutmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının Çok günlerini oruç tutmuştur Bir de haram aylarda Oruç tutmak Buna da hani Bir hadis rivayet var sahibi rivayet Haram ayları Hangi aylardır <gülüyor> Zirkade, Zilhicce, Muharram, Receb Bak bunu ezberleyelim Zirkade, Zilhicce, Muharram, Receb Zilka'da, Zilhicce, Muharrem, Recep Bu haram aylarda biliyorsunuz müşrikler bile yani İslam gelmeden önce saygı duyarlardı bu aylara ve bu aylarda fitan yani savaş etmezlerdi. Evet. Altıncı ise insanın Pazartesi ve Perşembe günü yani haftanın her iki günü oruç tutması e, Sevap olan oruçlardandır Yedinci olarak her aydan üç gün oruç tutmak. Artık başından mı tutarsın, değilim. ortasından sonundan mı? Tabi duruma göre. Sekizinci olarak, Savmi Davud. Davud Aleyhisselam'ın orucu, ki bu en ebda olan oruçtur. İnsanın bir gün giyip bir gün ee, oruç tutması. Yani bir gün iyi içiyor, diğer gün oruç tutuyor. Bir gün atlatarak böyle. Bu en faziletli oruçtur. Oruçlu bir insan eğer tuttuğu oruç nafile ise, şayet bir misafir geldiyse ona mesela yemek ikram ediyor. O gün ona ikram et, orucunu bozabilir, onu da yiyebilir. Daha sonra bir gün kaza eder. Yani bozulmasına cevaz verilmiş. Evet. Şimdiye kadar nafile olan oruçları gördük. Şimdi ise oruç tutulması yasak olan günler Hangiler, hangileridir? bir nafile oruçlar var biliyorsunuz bir de tutulması yasak olan günler vardır bunların birincisi bayram günleri biliyorsunuz ne kurban bayramında ne de ramazan bayramında o gün insanın oruç tutması kat'i surette izin verilmemiştir nehyedilmiştir çünkü o gün bütün müslümanlar bayram yapıyor yiyip içiyorlar sevinç içinde senin o gün oruç tutman doğru değil nehyedilmiş İkincisi ise teşrik günleri. Teşrik günlerinde oruç tutma, tutma tutulmasına dair nehi var. Yalnız Aziz Aşiretın Rabbiyallahın Menasibil Hac kitabında Şeyh Albani tavsiye ediyor. <gülüyor> Diyor ki kim ki yanında hani kim ki kurban kesmediyse yani ifrat hacca niyetettiyse kurban yoksa <gülüyor> hani 10 gün oruç tutması gerekiyor ya. 3 gün hacta 7 gün. <gülüyor> Ee, eve döneceğim. O üç gününü temetve, evet, Timethia niyeti, evet, evet, evet. evet, niyet edip, e, koyunu olmayan kimse, Timethia niyet ediyor, koyunu yok, Bulamıyor. gücü yok. Bu kimse on gün tutması gerekiyor, biliyorsunuz. <gülüyor> üç gün hasta, yedi günde evine döneceğim. سبعة fil في ve seba'tun iza رجعتُ. Ayet Kemal olduğu gibi. Diyor ki. Mina günleri yani teşrik günleri bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günleri tutmasında bir beis yoktur. Evet. Bir de cuma, üçüncü olarak cuma, mühveriden kişi oruç tutamaz. Bu da ne yedilmiş? Ancak daha önce, önce gün tuttuysa veya derin bir perşembeyle cuma tutuyorsa veya Cuma ile cumartesi tutuyorsa bunda bir beis yoktur. Ama mühveriden cuma Gün oruç ne ney Aynı şekilde cumartesi günü mülterden ne yedilmiştir. Yani sadece cumartesi günü ne ney edilmiştir. Diyelim cumartesi pazar olur veya cumartesiyle cuma o da olur. Öyle tutabilir. Beşinci olarak şek günü. Şüphe günü. Mesela biz oruca başladığımız zaman şüphe günü şüphe günüydü biliyorsunuz. Peygamberi Salah rivayetlerde şüphe günü iki gün saymış. Yom eu yoğumeyin diyor. Evet yoğum eu yoğumeyin diyor. Perşembe günü şüphe günüydü. Yani o gün olmayabilirdi. Olabilirdi ki oldu. Evet. Ancak kişinin daha önce tuttuğu bir oruçsa devamlı o günde hani pazar perşembe orucu var ya devamlı her hafta tutuyorsa o zaman aslında bir beis görülmemiştir. Evet. Altıncı olarak insanın bütün seneyi oruç tutması. Buna siyam-ı der diyoruz. Bütün seni oruç tutmak. Bundan nehyedilmiş kesinlikle. Yedinci olarak da kadının kocasının izni olmadan nafile oruç tutması da nehyedilmiştir. Kocasından izin alır. izin verirse nafile oruç tutabilir. Değilip mesela salangünü oruç tutacağım. O güne izin verdiyse o gün tutar. Son olarak da visal orucu diyoruz. Visal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Risar orucunu tutuyordu. Ve sahabeleri ne ediyordu? Ya Resulallah sen bunu tutuyorsun Risar orucunu. Ben diyor sizin gibi değilim. Rabbim beni doyurur ve içirir diyor. Evet. Visar orucu insanın e, ne iftar etmesi ne de sahur etmesi. Yani bir şey yemiyor günlerce aç. Tutuyor öyle.